''Bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduktan sonra mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz, biz mi?'' dediler.''